Hz. Yunus Peygamber Ninovalı Nebi Ninova, Musul toprakları içinde bir şehirdi. Asurlular bu şehri kendilerine başkent yapmışlardı. Ninova'da doğan Hz. Yunus, bu bölge halkına peygamber gönderilmişti. Peygamber olduğunda 30 yaşında bulunuyordu. Yunus Peygamber, İbni Metta adıyla meşhurdur. Bir rivayete göre Metta, Hz. Yunus'un babasının, diğer bir rivayete göre de annesinin adıdır. Bir balık tarafından yutulması sebebiyle, Kur'an-ı Kerim'de Zennun ve Sahibi Hud ünvanlarıyla zikredilir. Her iki tabi de balık sahibi anlamına gelmektedir. Ninova, Hz. Yunus'un zamanında, Doğu vilayetlerinin en zenginlerinden ve en büyüklerinden biriydi. Nüfusu yüz binden fazlaydı. Ekonomik refah ve aşırı zenginlik, Şehirde yaşayan halkı günahlara ve ahlaken sapıklıklara götürmüştü. Ninova halkı inanç yönünden de sapık düşünceler içindeydi. Putlara tapıyorlar, Allah'a iman etmiyorlardı. Yunus Peygamber kavmini terk ediyor. Yunus Peygamber peygamberlik vazifesini yüklendikten sonra 33 sene Ninova halkını hakka çağırmakla meşgul oldu. Fakat Ninovalılar Hz. Yunus'u dinlemediler. Sefahat ve şirkte ısrar ettiler. 33 senenin sonunda kendisine ancak iki kişi inanmış, diğerleri inkarda kalmıştı. Yunus peygamber artık kavminden ümidi kesilmeye başlamış, doğru yola geleceklerine olan inancı sönmeye yüz tutmuştu. Yunus peygamber kendini dinlememelerinden dolayı kamine canı çok sıkılıyor, ruhu daralıyordu. Böyle çok sıkıldığı bir gün Ninova'yı terk etmeye karar verdi. Şehirden ayrılırken halka pek yakında büyük bir azabın kendilerine gelip çatacağını da haber verdi. Yunus peygamber bu karara Allah'tan izinsiz varmış, şehri ondan emir almadan terk etmişti. Halbuki o Allah'ın emrine bağlı bir kulu ve şerefli bir peygamberiydi. Bir peygamber Rabbından izin almadan bulunduğu yeri terk edemezdi. Aslında bu terk ediş ne görevden kaçıştı ne de görevi verene başkaldırış. Sadece ilahi çağrıya boyun eğmeyen halktan bir kızgınlık neticesi uzaklaşıştı. Böyle bile olsa bir peygamber için bu davranış büyük bir hata sayılırdı. Balığın Karnında Yunus peygamber Ninova'dan ayrıldıktan sonra deniz kenarına gitti Orada yola çıkmak üzere olan bir gemiye bindi. Gemi Hz. Yunus’ta içinde olarak hareket etti. Kıyıdan uzaklaştı. Bir müddet yol gittikten sonra durdu. Ne ileri ne de geri gitmez oldu. Gemidekiler bütün yolları denedikleri halde gemiyi yerinden oynatamadılar. Denizin ortasında kala kalmışlardı. Üstelik aniden çıkan bir fırtınayla da batacak hale gelmişlerdi. Herkesi büyük bir korku almıştı, panik içindeydiler. Bu hali büyük bir uğursuzluğa hamlederek, içimizde herhalde büyük bir günahkar var, o gemiden ayrılmadan bu gemi yürümez.'' demeye başlamışlardı. İşlerindeki günahkarı nasıl tespit edeceklerdi? Bu hususta çeşitli görüşler öne sürüldü. Sonunda kura çekme fikrinde birleşildi. Kura kime çıkarsa o kimse gemiden denize atılacaktı. Kararlaştırıldığı şekilde kura çekildi, çekilen kura Yunus peygambere çıktı. Gemidekiler şaşırdılar. Hazreti Yunus gemiye binerken kendini onlara tanıtmıştı. Yolcular aralarında konuştular. ''Bu iyi, temiz bir kimsedir. Günahkar olamaz. Kura tesadüfen ona çıkmıştır herhalde.'' dediler. Kurayı ikinci kere çektiler. Yine Yunus peygambere çıktı. Yunus peygamber hatasını anlamıştı. Denize atlamak için üzerindeki elbiselerini çıkarırken gemidekilerden bazıları ona mani oldular. Üçüncü kere kura çekildi. Kura yine ona çıktı. Artık gemiden ayrılması gereken kişinin Yunus peygamber olduğu apaçık belliydi. Yunus peygamber denize atlayacağı sırada vakit gece yarısıydı. Deniz şiddetli fırtınalarla çalkalanıyordu. Gemiden denize atlayan Yunus peygamber azgın dalgalarla bir müddet boğuştuktan sonra büyük bir balık tarafından yutuldu. Yunus peygamber balığın karnına girerken bir an için sonunun geldiğini sandı. Fakat balığın karnında hala ölmeyip hayatta kaldığını anlayınca derhal Allah'a iltica etti. Yunus peygamber ömrü boyunca Cenab-ı Hakk'a zikir ve tesbih edip durmuştu. Denize atıldığından beri de tesbihi daha içten ve gönülden yapmaya başlamıştı. Allah'a bütün varlığıyla sığınıyor, tesbih ve kutsamada bulunuyordu. Ey Rabbim! Senden başka hiçbir ilah yoktur. ''Seni her türlü noksanlıktan uzak tutarım. Ben nefsime zulmedenlerden oldum.'' diyordu. Yunus peygamberin bu samimi tövbesini Cenab-ı Hak kabul etti. Balığa sahile yaklaşarak karnındaki Yunus'u dışarı çıkarmasını emretti. Yunus peygamberi karnında taşıyan balık sahile yaklaşarak onu kıyıya attı. Hz. Yunus bitkin ve hasta bir vaziyetteydi. Yok Edilmekten Kurtulan Kavim Hz. Yunus, kavmini terk ettikten bir müddet sonra haber verdiği azabın alametleri belirmişti. Her tarafı simsiyah bulutlar ve dumanlar kaplamıştı. Ağat kavmini helak eden rüzgarın gürültüsünü andıran korkunç sesler duyuluyordu. Halk, Yunus peygamberin sözlerinin doğru olduğuna kanaat getirmiş, onu dinlememekle büyük hata yaptıklarına inanmışlardı. Şiddetli bir pişmanlık içinde Yunus peygamberi arıyorlardı. Ona bir an önce iman edip başlarına gelecek azaptan kurtulmak istiyorlardı. Fakat Yunus peygamberi bulamadılar. Korku ve telaşları daha da arttı. Derhal kadın erkek, çoluk çocuk yanlarına hayvanlarını da alarak hep birlikte şehri terk ettiler. Şehrin dışında büyük bir meydanda toplanıp ağlaşmaya, Allah'a yalvarıp yakarmaya başladılar. Herkes birbiriyle helalleşti. Üzerinde kul hakkı olanlar bu hakları sahiplerine ödediler. Allah Yunus kavminin bu samimi ve işten tövbesini kabul etti. Rahmetiyle onlar üzerinden azabı kaldırdı. Yunus kavminin azabı görünce şöyle dua ettikleri rivayet edilmiştir. Ey Rabbimiz! Bizim günahımız büyüktür. Fakat sen daha büyüksün. Sen bize, sana yakışanı işle, bize yakışanı işleme. Duanın yapıldığı vakit Muharrem'in 10. gününe yani aşure gününe rastlayan bir cuma günüydü. İnsanlık tarihinde tövbe etmeleri sebebiyle azaptan kurtulan tek kavim Yunus kavmi olmuştur. Yunus peygamberin kavmine dönmesi Yunus peygamber balığın karnından kurtulduğu sahilde yaktığın ağacı altında bir müddet kalıp eski sağlık ve afiyetine kavuşmuştu. Yunus peygamber bundan sonra kavmine geri döndü. Ninova'ya varınca halkı kendini bekler halde buldu. Hepsi tövbekar olmuş, Yunus peygamberin söyleyeceği emirlere kulak verebilecek olgunluğa ermişti. Yunus peygamber kaminin bu haline çok sevindi. Halkı aydınlatma görevine yeniden başladı. Ninova halkı Yunus peygamber yaşadığı sürece ona itaat ettiler. Allah'ın emir ve yasaklarına uygun davrandılar. Yunus peygamberin vefatından sonra ise halk yeniden bozulmaya, hak dinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine Allah, Ninova şehrini düşman istilasına maruz bıraktı. Asurlular devleti de böylece son bulmuş oldu. Tekrar Yaşanan Mucize Yunus peygamberin kıssasında pek çok ibretli yön vardır. Ancak insanın bir balık tarafından yutulması ve onun karnından sağ olarak çıkabilmesi, inkarcılarca aklın almayacağı bir olay olarak nitelendirilebilir. Yunus peygamberin bir balık tarafından yutulması ve o karanlık alemden sağ olarak çıkabilmesi, Rabbimizin kudretine göre elbette ağır değildir. Evet, milyarlarca yavruyu annesinin karnında 9 ay koruyan ve o karanlık ve dar alemde onları besledikten sonra zamanı gelince gün ışığına çıkaran Rabbimiz bir peygamberini de yine kendi emrinde olan bir balığın karnında muhafaza eder ve zamanı gelince kullarının ibret alması için gün ışığına çıkarır.